Abiciğanı, abiciğanı alacağım. biliyorsun ya. Bırak şimdi abiciğanı. Abiciğanı biliyorsun ya. Ablayım. Ne ben kayakkola gitsem tamam. Mağara gelince zaten. Yok, böyle bir şey olmadı ki. Yok. Vallahi aldım. 3 kilo 10 lira. Alın 3 kilo, kilo, kilo, kilo 10 lira. 3 kilo 10 lira. Ben yere kasadan vereceğim. Gel 3 kilo 10 lira. Hayır, 3, 3 kilo, kilo, kilo, kilo. lira. Ay, 3, kilo. Kilo. Bak, Bak, 3, kilo. Kilo. 3 kilo 10 lira. Bak, Hayır. Hayır, 3 kilo 10 lira! kilo 10 lira. Yarım kilo 70'de 3 kilo lira alalım. kilo 10 lira tamam, Abi A, 3 alınır. kilo 10 iyi, lira abi. Abi 3 kilo 3. Hey şunu gördün bak 3 kilo bu için 2.3 kg diye ama